kurtulamayacağız değil mi böyle bölüm 28.326 da <gülüyor> <Çıkışık. gülüyor> gelelim de ondan sonra düşünürüz. başladık mı başlamadık mı başladık başladık Merhaba Pelerini Podcast'ta hoş geldiniz Klişe ikili değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Öyü müldük? gülüyor> evet, hoş geldiniz hoş bulduk <gülüyor> <Klişe üç. gülüyor> Oğlum ben de konuşuyoruz. Daha şu, şunun şurasında 6 tane podcastımız var. Şaka maka 6. bu. Bence evet. az değil. Yani devamını getirebiliyoruz çok şükür henüz. Evet. <gülüyor> henüz. <gülüyor> ben Aristo. Ben de Kafkesk. Nasılsınız arkadaşlar? <gülüyor> Şimdi kadar bu soruna hiç cevap alamadın değil mi? <gülüyor> Hayır ya aslında bir cevap yazın ya. İnfo.epelerin.com iyi isteyin, değil mi? Evet ortalığa yazmak istemeyen direkt mail de atabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Küfür etmek için bile mail atabilirsiniz. Evet ben çok özeniyorum Kevin Smith'e. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sevgili Kafbesk bugün ne konuşuyoruz abi? Bugün Iron Man 3 konuşacağız. Aslında Iron Man konuşacağız. Iron Man konuşacağız. Yani, yani. çizgi roman tarafını aslında biraz <gülüyor> daha geride bırakıp daha çok filmlerden bahsedeceğiz. Yani. Ve... Belki animasyona gireriz biraz. Evet. Üçüncü film geliyor. Bu cuma vizyona giriyor. Hatta e, ön gösterimde yapıldı. Evet. Biz de o yüzden oturduk ve Iron Man 1'i ve 2'yi tekrar izledik aslında. Küçük bir maraton yaptık yani. Evet. Kötü mü yaptık? Bence iyi yaptık. Bence de iyi yaptık. Şimdi filmlerden başlamak gerekirse bana kalırsa e, bana katılabilirsiniz de katılmayabilirsiniz de ama Iron Man filmi gerçekten bana oha bu olmuş bir çizgi roman uyarlaması filmi dedirten ilk film yani X-Men'ler tamam vardı öncesinde ama bu süper kahraman gerçekten olabilirmiş. Beni dünyasını çekebilen ilk filmdi diyebilirim. Yani ben bilmiyorum ben Engli'nin Hulk'unda aslında çok havaya girmiştim. Yani evet ben çok beğeniyordum çünkü. Acayip bence iyi bir uyarlamaydı. İyi bir çizgi roman uyarlamasıydı. Oğlum tank boyutunda Pudel görmek ama Hulk... elektriğe dönüşen babası ama ya bir çizgi roman uyarlamasından bahsediyoruz. Yani bir çizgi roman uyarlamasıysa köküne kadar çizgi roman uyarlamasıydı işte. Aha, Yani ben ona çok katılmıyorum. Yani çizgi roman uyarlaması ise köküne kadar çizgi roman olmamalı. Film tamam dünyasıyla işte, ama... çizgi romanı yani o iki e, ortamı meş edebilmeli. Tamam o konuda zaten katılıyorum sana. Yani hani Batman iyi bir çizgi roman uyarlamasıydı. Hayır. hayır. Ama Batman iyi bir Batman miydi evet. evet. Yani anladın mı? Hani... O konuda hem fikiriz zaten ama iyi bir çizgi roman uyarlamasıydı dediğin zaman benim için gerçekten çizgi romanı andıracak bana çizgi roman karelerini hatırlatacak çok fazla şey olması gerekiyor. Hmm. Engin'in Hulk'u da bunu fazlasıyla yapıyordu. Hatta hani o çizgi geçiş roman geçiş panellerinden tut da yine karikatürize karakterler bilmem ne. hani Engin'in Hulk'u ya da Halkı her neyse bunu benim için iyi yapıyordu. Hellboy da mesela bence iyi bir çizgi roman uyarlaması. Kesinlikle katılıyorum Hellboy yazarlığı çok iyi değildi maalesef bana kalırsa özellikle 2 Golden Army. Evet, senaryo olarak kötüydü. Golden Army özellikle senaryo olarak bayağı kötü. Ama ya yani Iron Man filmleri konusunda şunu söyleyebilirim hani rahatlıkla benim Marvel'ın Marvel evreni filmleri arasında benim en sevdiklerim sanırım Iron Man 1 ile 2. X X-Men'i biraz daha nedense dışarıda tutuyorum. Çünkü X-Men biraz daha ne bileyim Avengers tayfasını düşünerek söylüyorum. Yoksa sanırım şimdiye kadar en sevdiklerim yine X-Men First Class falan hani. X-Men First classta benim tabii birkaç tane hatalı oyuncu seçimi olduğunu düşünü şeyler var ama onun dışında bence gayet başarılı bir filmdi X-Men First Class. X-Men 1-2-3 konusunda keyifle izledim döneminde ama nedense tekrar izliyesim gelmiyor artık. Wolverine Origins... Doğal. <gülüyor> Hiç Hiç bahsetmek <gülüyor> istemiyorum. Hulk 1, 2 yani bilmiyorum. Bazı güzel, epik, e, ikonik sahneleri var onların. Onları hatırladıkça aslında ondan tekrar izlesem mi kafasına giriyorum ama. Ya Ben sanırım yani şey izlemiyorum şeyi... bütün bütünlüğüyle filmleri. Incredible Hulk'ı ben tekrar izlemeliyim gibi geliyor bana. Çünkü hiç hatırlamıyorum filmi. Çok az hatırlıyorum. Yani hani Banner'ın e, kaçak olduğu sahneleri işte hmm, o... Brezilya'daki. Evet Brezilya'nın ya da hani... Takıldığı, gizlendiği falan filan. Hani o, o sahneler sadece aklımda sadece onlar var. Yani orada benim için filmi kurtaran en büyük iki öge bir adını unuttum Elif'in yine ya. <gülüyor> Tim Roth. <gülüyor> o adam çok iyiydi mesela. Ama Abi, herif iyi bir oyuncu zaten. E, evet herif iyi bir oyuncu ama. Ya yani içinde ol, olacağı veya olduğu her projeyi kurtarabilecek. kadar iyi, iyi bir e, aksiyon oyuncusu olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hı. <gülüyor> Abomination olduktan sonrasını zaten geçiyorum. Orada zaten e, Tim Roth yok. Artık CGI var. Bir de Liv Taylor biraz Aa, evet değil mi Liv Taylor evet, vardı. Az, bazı sahnelerde bir e, hoşuma gitti. <gülüyor> Tabii Jennifer Connelly de iyiydi. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş geliyor film. Geri dönüyor bana. <gülüyor> yani onlar iyiydi ama bütünlüğüyle Hulk filmi Hulk filmleri yani bütünlüğüyle oturup baştan izleyebilecekmişim gibi gelmiyor ki denedim. Ang Halkını izlemeyi. Abi uyuyakal. <gülüyor> Ki ben çok nadir bir şeyler izlerken uyuyakalırım. Ben, ben seviyorum dediğim gibi. Yeni bir Hulk filmi çekilmeli ayrıca bence artık. Ya Planet Hulk diyorlar. Ki film için birazcık daha uygun çünkü Planet Hulk'da adam artık konuşuyor biraz. Bir iddiası var. Ondan sonra ne bileyim. insan formunda Bruce Banner formuna dönüşmüyor. Hep Hulk. Ya ama baştan sona CGI mi izleyeceğiz yani? Yani bilmiyorum ben Avengers'daki halk CGI'ni çok başarılı buldum. Ha Sadece halkı değil ama yani herif ayrı bir gezegendi. Hı hı. Farklı yaratıklar. Evet. Yani baştan sona <gülüyor> full CGI bir şey mi izleyeceğiz yani. <gülüyor> Planet halkın animasyonu var gayet de başarılıydı. Yani. Ya da World War Hulk çeksinler. Ha yiyorsa. Yiyorsa. <gülüyor> çok zor. Of Century getirecekler ondan sonra <gülüyor> Black Bolt'u getirecekler. Çok Hepsinin zor. ağzına sıçacak. Falan da filan da. Neyse Iron Man'e geri dönelim. Evet. Dönelim. Iron e ben çizgi roman evreninde çok fazla bilmiyorum diyeyim. Benim Iron Man'e ilgi duyduğum tek dönem Secret War, Civil War ondan sonra Secret Invasion dönemi Iron Man. Yani orada da zaten bir love hate ilişkisi yüzünden sevmiştim Iron Man'i. Yani o Captain America ile karşı karşıya gelmeleri, Peter Parker ile olan ilişkisi vesairesi. Şu bu su. O dönem o dönem Iron Man'i seviyorum ama sevmemeyi de seviyorum o karakteri. Ama zaten evet. Ya o zaman yapmaya çalıştıkları şey o değil miydi? Yani evet, kesinlikle ha. çok iyi baca başardılar bence. Ee, ama onun öncesindeki çizgi romanları ben çok takip etmiyordum. Bana çok tırt bir karakter gibi geliyordu. Ayıptır söylemesi. <gülüyor> onun öncesinde de şeylerden hatırlıyorum Iron Man çizgi filmlerinden. Orada da işte. Herif çok büyük. Playboy bıyığı da öyleydi keza. Hani çok böyle itici Fransız modeli vardır ya. O, o modelde çizilmiş herif. Omuz uzunluğunda şey vardı. Kıvırcık saçları vardı. Açılış sahnesini hatırlıyor musun? Böyle milyonlarca zırh var. Tam ortasında herif orada demir dövüyor falan. Kolunda kocaman bir gontlet gibi bir şey var. Üstünde de piston gibi bir şey. Maske dövüyor orada çıplak üstü üst önlüğü deli bir şey yok mu böyle? Rastgele. Şey apron gibi. Üstü üstü çıplak. Apron mu ya? Apron. <gülüyor> Ve orada 3 tane kadın var hayatında. Yan, yanlış hatırlamıyorsam Pepper Potts var, Black Widow var, bir de Spider-Woman var. Jennifer. Jenny neydi? Kadın adı. Unuttum yine. <gülüyor> ben galiba Alzheimer oluyorum. <gülüyor> Zeynep diyelim bunu. <bundan> <gülüyor> zaten çok sevmeyiz zaten Zeynep'i. Ve bu üç karı sürekli yok e, Tony Stark beni seviyor. Yok beni seviyor. Hayır beni seviyor diye birbirlerine girerdi. Uzaklıktan Tony Stark böyle <gülüyor> herkes beni seviyor. Tal. Ne takılır da. Çocukluğumdan hatırladım Tony Stark kimajo. <gülüyor> Iron Man sürekli şeyle kapışırdı o zamanlar. Ana baş düşmanı 3. filmde de gelecek olan Mandarin. Mandarin de çok Türk bir kötü adamdı, ayıptır söylemesi. <gülüyor> Ejderhaları falan vardı, 10 tane yüzüğü vardı, lazer atıyordu yüzüklerinden falan filan. Tabii şimdi o çizgi romanları ya da çizgi filmleri tekrar izliyor veya okuyor olsaydım belki ha, teknolojinin zıttı olarak büyüğü koymayı tercih etmişler gibi kontrastlarla belki birazcık daha sevebilirdim ama o çocukluğumda he, yani çok da öyle ısınamamıştım o karakteri. spider bu Jessica Drew. Jessica Drew Evet. evet olgun bir karakter. Ee, şey, e, Iron Man karakteri, ya. daha doğrusu Tony Stark karakteri. Yani çocukların çok da fazla şey yapamayacağı, birebir bağlanamayacağı bir karakter bana kalırsa. Ya zaten ben Alkol hani onu, karı onu düşünüyorum evet. Hani şeyi de anlamıştı. 50 senedir bir Iron Man niçin satılıyor? Kim satın alıyor? Iron Man'in hikayelerini okumaktan insanlar nasıl zevk aldı? Hani Son 15 seneden bahsetmiyorum. Son 15 senesi hani evet belki bilmiyorum bizim de yaşımızın ilerlemesinden falan filan ama hani son 15 senesi evet daha idare eder. Hatta son özellikle son 8 senesi Iron çok ön planda olduğu bir dönem. Evet. Ama ondan öncesi <gülüyor> plastikleri okumaya kalktığında Iron okuyacak hiçbir şey yok. Çok çirkinler. Hiçbir evet. şey yok. Bilmiyorum yani dediğim gibi 50 sene boyunca niye satmış bu seriyi hiç bilmiyorum. Yani ne bileyim. Kaplan Amerikan'ın bir ideolojisi var. Süpermen'in de öyle keza öyle. Batman her çocuğun hayal ettiği akşam işte havlu boynuna dolayıp süper kahramancılık oynama Spider hayali. Spider-Man'de öyle. Spider-Man keza öyle. Genç bir çocuk şansı seri süper güçlere kavuşuyor falan filan. X-Men sen bir takım hani mutant. Evet. Doğuştan gelen bir, bir doğaüstü güç vesaire ama bu herif öyle değil. Herif normal bir adam. Mucit, alkolik e yani altında, elinin altından geçirmediği karı yok falan filan. Sen bir çocuk olarak bu herifle nasıl bir bağ kurabilirsin? Çok zengin. Çok zengin olursan böyle oluyorsun. <gülüyor> yani Rich Rich'imiz vardı. Var <gülüyor> <gülüyor> Yemez Amcamız vardı. Yeterince zengin örneklerimiz vardı bizim ilişki kurabileceğimiz. Evet, ben de anlamıyorum. Ama şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi anlıyorsun biraz. Evet. Ha şu da var. Robert Downey Jr. da aslında karakteri çok değişti. Ha ben işte ona geleceğim. Iron Man'in bence şu anda Marvel'ın bir numaralı karakteri dediğin zaman artık Wolverine değil bence. Değil. Kesinlikle ve kesinlikle filmlerden sonra Iron Man. Daha doğrusu Tony Stark. Evet. Robert Downey Jr. olmasa bu film bu kadar iş yapmazdı bir. Iron Man bu kadar profil ön plana çıkan bir karakter olmazdı kesinlikle. diye düşünüyorum hep tartıştığımız hep konuştuğumuz bir şey zaten. Yani hani Iron Man filmler çekilmeye başlanana kadar, daha doğrusu Robert Downey Jr. Tony Stark olana kadar böyle bir karakter değildi zaten. Çok daha cool bir karakterdi, daha soğuk bir karakterdi. Evet. Şimdi Iron Man artık bir şovmen. Marvel evrenini bir şov olarak bize sunan adam. Ya o şovun gerçekten sunucusu o. Evet. Yani Tony Stark Presents Marvel Universe diyebiliriz aslında. Ya Avengers filminde de bunu Artık gördük. Stanley yani. emekli ayrıldığına göre. <gülüyor> bu arada ya her filmdeki cameoları da müthiş değil müthiş yani. ya. Ben ama <gülüyor> en çok Spider-Man'deki e, Kameoları da Bu arada geçen hafta bu Stanley's World of Heroes kanalı ile ilgili bir haber girmiştik. Geçen hafta Stanley'nin YouTube kanalı e, World of Heroes'un haberini girmiştik. Orada e, büyük bir ihtimalle çoğunluğunuzun bildiği As Avengers Disassembled diye bir one-shot animasyon filmi vardı internette gezinen. Stan abimiz onu almış ve hani sezonluk bir projeksiyon haline getirmiş. Ve her bölümünde kamyonusu var. 3 <gülüyor> <gülüyor> dakikalık böyle kısa kısa. Bad Day galiba adı. Ya, süper kahramanların kötü günlerinden <gülüyor> resmeden bir e, animasyon dizisi. Ve her 3 dakikalık filmin içerisinde kamyosu var herifin. <gülüyor> Stanley evet son son 8-10 senesini çok eğlenerek geçiriyor diyebiliriz. Kesinlikle. Ya. Ama birazcık da Üstünü başını düzeltse de güzel olur değil mi? <gülüyor> çok yaşlandı ama artık. Çok yaşlandı gerçekten. Ama hakikaten yaş ya yani o yaşa geldiğinde o herif gibi olmak çok büyük keyif olsa gerek. Ama zaten o, o var hani ulan yarattığı karakterlere bak ya. Yani şimdi biri çıkıp Gerçekten hani örümcek adam diye bir karakter yaratmaya kalksa muhtemelen okumayız. Anladın mı? Hani... Kesinlikle. <gülüyor> hepsi için geçerli bu yarattığı karakterlerin hepsi için geçerli. Yani şu an yeni karakter yaratan zaten çok az insan var. Hani Mark Miller dışında yeni bir süper kahraman veya anti veya her neyse villain yaratan adam yok zaten piyasada. Yani villain arada sırada çıkıyor da. Hmm. Scott Snyder yapıyor mesela onu. Mesela Kevin Smith de kendi villainlerini yapıyor ama karesini tepki geri planda kıldı. Dynamite'ta. Hayır, Dynamite'teki kişilerinden bahsetmiyorum. Mesela Batman yazdığı dönem. Hı. Mesela Kocafani veya işte Spiring Cariş veya. Ama Wilding e, Cariş. E, ama Gyr. en nefret edilen Batman hikayelerinden mesela. Yani ama kendi kendi karakteri kötü karakteri var mesela orada ki bence zekice bir kötü karakterdi o ee, Joker işte e, hapishaneden e, kurtaran karakter. Adını çok gerizekalı karışık bir adı var. Anlamı da sesin kelimeye dökülmüş hali. Her bir şey yaparken bum diyor. İşte ne bileyim pow diyor. Hani orijinal bir konsept ama çok 70'ler, 50'ler evet cheese. konsepti. Belki o yüzden sevilmiyor onun şeyleri. Ne onu diyor işte? O onu kastediyordum az önce. Hani biri çıkıp da örümcek adam diye bir karakter şimdi yaratsa örümcek adam diye bir karakter şimdi gibi hiç var olmamış olsa ve şimdi yaratılsa muhtemelen sevmeyiz, okumayız. Yani komik gelir. Evet. Ama Stan Lee bunu başarabilmiş bir adam işte. Yani hani gerçi o da... Ya dönemi için. Dönemi için evet aynen öyle. Şimdi biraz buna da tabii işte manga falan yazıyorum. <gülüyor> Saçmalıyorum. Ama yani, yani herifin yarattığı karakterleri saymaya kalksan Spider-Man'den, Silver Surfer'ı, yani, Final Fantasy'den... aynı, işte ismi ve soy ismi <gülüyor> aynı olan bütün karakterleri, takımları, gülümleri sayabilirsin. <gülüyor> Hepsi de o yarattı. Neyse Iron Man'e geri dönelim. Ne diyorduk evet. Yani Tony Stark... Marvel evreninin Showman'i. Ve ya yani Robert Downey Jr.'ın yarattığı demek lazım belki de. Iron Man, evet. Tony Stark. Çok iyi. Çok iyi. Çok başarılı. Yani çizgi romanlardan sıyrılıp, çizgi romanları yani yararak çıkıp kendini dışarı atmış bir karakter. Artık yani çizgi romanlardan daha büyük. Kesinlikle. O yüzden de Robert Downey Jr. çok başarılı. Yoksa hani ben ilk Robert Downey Jr. adı açıklandığında ben açıkçası... Şey demiştim. Ulan hani herif çıkacak ve yine kendini oynayacak. Hep oynadığı karakteri oynayacak. Ulan nasıl olacak ki yani hani. Ama iyi ki çıktı. İyi ki yine kendini oynadı. Yani Sherlock Holmes'e de aynı karakteri oynuyor aslında. Hı hı. Ama iyi ki de onu oynuyor. Çünkü herif çok iyi. Çok yakışıyor. Ya bundan bahsetmiştik senle geçenlerde. Robert Downey Jr.'ın aslında... Bu uyuşturucu probleminden sonra geri dönüşünden itibaren oynadığı karakterlerin %99.9'u aynı tıklamıyor. Evet. Yani Ellie McBeal'daki karakterinden tutun. Tony Stark'a kadar. Hatta Do bile karakteri hepsi, aynı. Hepsi Ama artık bir karakter oynuyorsun <gülüyor> Ve filmlerini de ona göre seçiyor. Ya da ona göre film geliyor ve sıkılmadan izleyebiliyorsun bütün filmlerini bu arada bence Iron Man'lerdeki Nick Fury de Avengers'takinden çok daha başarılı bir Nick Fury. Evet çok çok. Bilmiyorum. Brother, hani... brother Bird'in Nick Fury çünkü <gülüyor> ya belki de hani çok daha kısa sürelerde ekranda olduğu için daha az maruz kaldığımız için bilmiyorum ama Iron Man'lerde daha çok seviyorum. Sen öleceksin. Diğer yan karakterleri gelince ayrıca hani filmlerin başka bir yıldızı da var. O da Agent Coulson. Coulson. <gülüyor> Ben çok büyük fanı imajım Agent Coulson'un. Bu arada yeni S.H.I.E.L.D dizisinin pilotu duyuruldu. Hani artık yani ilk bölümünde aslında az As çok neyle karşılaşacağımızı öğrendik. Agent Coulson orada dönüyor. Dönüyor. Ya Bu bir spoiler mı bilmiyorum her yerde yazıyor. Allah kahretmesin ya bunu da spoiler veriyorsunuz. Bilerek, bilerek okumadım ben Agent Coulson'un nasıl geri döndüğüne dair spekülasyonlar evet, var. Ben okumadım. Evet o konuda zaten bir şey söylemeyeceğim. Ama az çok tahmin ediyoruz. Yani çünkü... Avengers filminde Agent Coulson'ın nasıl öldüğünü, hı hı. Nick Fury'nin Avengers ekibini nasıl manipüle ha, ettiğini, evet, ya yani bildiğimiz için yani sanırım çok da özel bir durum yok. Çok evet. bildiğimiz bir şekilde hani aslında ölmemişti ve hani ne bileyim işte Nick Fury ekibi daha bir arada tutmak, daha hırslandırmak için işte Coulson'ın ölümünü öne sürdü falan filan bir şekilde bir şey göreceğiz. Özel sen şu anda şey olsan, Robert Downey Junior'ın oynadığı Iron Man olsan ve Colson'un ölmediğini fark etsen Nick Fury dövmez misin? Ulan eşşo eşek. Şaka mı yapıyorsun? Demez misin ya? Bu arada Pepper Potts. yani. Evet. Çok başarılı değil mi? Çok başarılı. Hatta e, Exoblivion'la da geçenlerde bu konuyu konuşuyorduk. G Gwyneth Pastrow e, hayranı değiliz hiçbirimiz değil mi? Ta ben evet değilim. Yani genel olarak öyle bir evet. çok müthiş bir şeyim yok. hani. Ama hepimiz ya. Pepper Pot hastasıyız. <gülüyor> evet çünkü çok çok başarılı. <gülüyor> yani <gülüyor> Karakter çok iyi çizilmiş. Kesinlikle. Ve Robert Downey Jr'la da yakışıyorlar. <gülüyor> ee, yani aralarındaki 20 santim boy farkını göz ardı <gülüyor> yakışıyorlar evet. Ama aralı, karakterlerin arasındaki o dinamik çok güzel yakalanmış bence. Yani atışmalar falan filan. Ya evet işte o ve, karı, karı koca gerilimi. Yani. Ve o, o karı koca gerilimi o kadar gerizekalı bir seviyeye indiriliyor ki. <gülüyor> ne ölmedin mi ölecek miydin falan filan. O çok güzel oluyor. <gülüyor> ya bir tarafta dünyanın en büyük dairelerinden bir tanesi var. Bir tarafta da aslında onu idare edebilecek ve aynı zamanda şirketi yöneten bir kadın var ama bir, bir söz konusu işte ilişkileri ya da işte e, karşı taraftaki karakter olduğu zaman 5 yaşında çocuklara dönüşüyor <gülüyor> ve o çok güzel bir evet, din dinamik müthiş evet. müthiş bir dinamik ya, kesinlikle ya Pepperpot Gwendolyn Paltrow işinin hakkını veriyor ama yani çok da tatlı duruyor <gülüyor> ekranda kesinlikle ayrıca ben, İkinci benim... filmdeki o dans sahnesindeki kıyafeti bence müthiş müthiş bir elbise yani içinde de çok iyi duruyor saçları da güzel, da güzel. bu arada bence en güzel hali ama Avengers'daki hali yani, yani birazcık yani. daha işte e, karşı komşu kızı modunda anladın mı i̇şte bilerek ayakkabılarını da çıkarttırmışlar ki e, <gülüyor> Robert Downey Jr boyları biraz eşleşsin diye yani birazcık daha casual hali benim daha çok hoşuma gidiyor sanki. Girl next door'cuyum ben biraz. <gülüyor> Natasha Romanoff. Romanoff. Namı diğer. Black Widow. Black Widow. Ya o konuda da az önce konuştuk aslında filmleri izlerken. Ben ya, çizgi romanlardan çok daha farklı bir karakter var filmlerde. Çünkü Iron Man'de olduğu gibi aslında. Tony Stark'da olduğu gibi yani... Black da çok daha soğuk, çok daha cool, çok hı hı. çok daha ciddi bir karakter çizgi romanlarda. Ki aslında bir e, şeyini görmüyoruz. Bana Scarlett Johansson onu çok şey yapamıyor gibi geliyor. hani Olmuyor o rol, onun üstünde durmuyor gibi geliyor. Ama götü çok güzel. <gülüyor> Saçları çok kötü. Yani böyle... Zorla böyle spreyle jöreyle işte dalgalandırılmış ya da evet. işte kafasında peruk gibi duran o kızıl o saçlar. Evet Iron Man 2'de biraz öyle Avengers'ı daha doğal. Evet Avengers'da daha düzgün duruyor. Ama bence şeyi çok iyi yapıyor. Gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Scarlet Givenchy'ın bu arada. Kötü bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve e, özellikle Avengers filminde o e, manipülatif spy rolünü iyi oynadığını düşünüyorum. Zaten onu bekliyorduk ama. Yani şimdiye kadar Iron Man'lerde çok aşırı ön plandı. Zaten değildi. hani. O yüzden de hani Avengers'ta o karakteri biraz daha fazla görmemiz gerekiyordu. Daha doğrusu karakterinin doğasını. Hı hı. Ona oyuncus da verebildiler. Şimdi Iron Man 3'te e, Iron Man 3'te görmeyeceğiz. görmeyeceğiz, Ama e, neyi de göreceğiz? Captain America'da göreceğiz yine Öyle mi? Evet. Yeni filmlerden birinde çok daha ön planda göreceğiz. Şuraya yanılmıyorsan. Şunu Captain şunu America'da. bir e, sormak istiyorum. Ben Scarlett e, Johansson'ın oynadığı e, Black Widow karakterini teoride çok seviyorum. Çünkü bir sürü crossover da var. Spider-Man anima, Animated Series'de çıkıyor. Ne bileyim işte eski Iron Man e, animasyonlarında çıkıyor. Ama özellikle takip ettiği bir karakter değildi o. Hı hı. Ya benim de değil. Ama ara ara <gülüyor> hikayelerini okuduğum bir karakter yani. Şimdi onun orijiniyle ilgili ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim zannedersem bir yerde okuduğum ya da e, izlediğim kadarıyla bir orijin varyasyonu da gerçeği budur diyemeyeceğim. Bu Kaptan Amerika'nın işte Super Soldier Serumu vesaire dönemlerinde işte Rusya'nın evet, yine bir Super Soldier deneyinin başarısız versiyonu aslında Black Widow. Yani aslında ta 2. Dünya Savaşı ya da Soğuk Savaş döneminde bir deney sonucu yaşlanmayan bir süper ajan haline gelmiş bir kadın olarak biliyorum ben. Haksız değilsin zaten öyle. Öyle mi? Öyle. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii genelde sen Götünden sağlıyorsun ve ben onaylıyorum böyle <gülüyor> gelişler. Şey. <gülüyor> ama bu sefer haklısın yani hani ama şu da var başka bir backstory de var orada. <gülüyor> O tarz bir eski bir ajan, Rus ajanı, hı hı. E, oradan bir sıyrılış hikayesi var. Öldürülmüş bir aile hikayesi, işte Rusya'dan nefret etme durumu. Bir sürü aslında yan hikayeyle doldurulmaya çalışıldı. E, ben iki tane orijin hikayesi okudum Black Widow'la ilgili. Birbirlerine yakın hikayelerdi. O yüzden hani çok şey değilsin. Evet, orijini yakın şey. Ama şey, e, insan olmasına rağmen birazcık da bir süper bir ögesi var, değil mi? Yani? bana ondan ben de emin değilim. Ya ben bir yerde sanki öyle bir şey okudum çünkü. Neyse, Scarlett Johansson daha fazla görmek istiyorum ben açıkçası. Ben de götünü ee... beğeniyorum. Yani şeyler de güzel, dövüş sahneleri evet, evet. de çok güzel, çok çok iyi kotarmış. yani. Hani iyi çekilmiş, o da iyi dövüşmüş olmuş yani. Çok gayet güzel görünüyordu. Iron Man demişken tabii bir de atlamamamız gerektiğini düşündüğüm bir Iron Man versiyonu Ultimate Iron Man. Çünkü şimdiye kadarki Iron Man orijinlerinin arasında en farklı orijin Iron Man, Ultimate Iron Man'de var. Ultimate, Ki, Ultimate Evren'i diyorum. ben çok sevmem senin gibi. Özellikle Ultimate'si hiç sevmem. Ultimate X-Men eh, birazcık ilk başlarda hoşuma gidiyordu. Reboot edip herkesi gençleştirmiş olmasından kaynaklı. Ama Ultimate Iron Man'i ben bayağı bir e, bir süre ilgili takip ettim. Okumadım. okumuyorum ya. Yani okumam da. Ultimate, Ultimate okumuyorum ya. Yani karşıayım hatta Ultimate öğrenin. Ultimate'ın benim ilgimi çeken tek taraf yani tek tarafı demeyeyim de en büyük tarafı tamamıyla farklı bir eee çiziliyor orada. Oradaki orijininde. Oradaki orijininde tam olarak e, sebebini bilmiyorum ama bir hastalıkla doğuyor aynen. Yani şaraplar vesaire durumu hiç söz konusu değil. Çok hassas ve e, sinir şeyi var. Yani dokunamıyorsun çocuğa acı Hı. çekiyor vesaire. Ama dahi bir çocuk ve kendini korumak için işte zırhlarını geliştirmeye başlıyor ve işte e, neresi bilmiyorum dahiler okulunda tanışıyor mesela şey Rodi ile. Hı. Ve bir kız daha var. İşte o şekilde çocukluğundan e, yetişkinliğe bir geçiş süreci okuyorsun. Ve o bayağı ilginçti benim için. Gerek var mı? Ya, ben... Gerek var mı değil ama dediğim gibi Iron Man gibi Türk bir karakteri özel kılmaya çalıştılar ve bir süre başardılar diye düşünüyorum ben orada. Ermen gibi bir karakterin çocukluğunu hiç merak etmem. İşte şu andaki karakterin çocukluğunu merak etmezsin. Yani. Evet, de zaten aslında yalan yani öyle bir evren. Ya abi bak DC'nin Elseworlds hikayelerini severim. Niye? Çünkü onlar one shot hikayelerdir yani. Anladın mı hani tek atımlık. Oturursun, arada bir Red Son okursun. Zaten bilirsin ki tamamen uç Evet, tamamen uç olarak yepyeni öylesine düzenlenmiş hani çok daha farklı bir hikaye okuyacaksın bilirsin bunu ve bu ana evrenle gerçekten hiçbir alakası yoktur falan filan ama altı hikayeleri altı matık evren öyle bir evren var hepsinin orijinleri daha farklı bu arada Şu karakterler birazcık daha farklı falan hani ne bileyim bana ne, bana ne o evrenden 3-5 sene sonra tekrar reboot edeceksiniz siz o evreni falan bu arada now geldikten sonra sevindi mi altını daha önce yaptıkları gibi evreni uçurup Altım evreni bitirmediler. Çünkü daha önceki hani son reboot'tan önce bütün evreni havaya uçurmuşlardı yani. Altım evreni patlamıştı yani. <gülüyor> Şimdi henüz bu evren ya, satmıyor. Patlatalım. Satmıyor da değil. Aslında çok acayip. beni yazar çizerlerini de hep altımit hikayelerinde kullandılar ve denediler. Yani o yüzden çok duyuz oluyordum. Yani ben ne bileyim ben seviyorum belli başlılığına. Bir Vonnegut'ı seviyorum. Brian Michael Bendis'i seviyorum. belli başlı Sevdiğim yazarlar var. Bu, bu yazarlar benim okuduğum evrendeki hikayelere daha çok ne bileyim zaman harcasınlar isterdim. Altmut'a o kadar yollayacaklarına. Ama ben Altmut'un başarısız olmuş olsa da hani e, gerekli bir deneme olduğunu. Ya şeyi anlıyorum. Şimdi 8 yaşında çocuk da var hı hı. ve onu... O evrene bir şekilde sokmal lazım senin. Sen Hı. şu anki Iron Man hani Marvel Now'dan hemen önceki seriyi düşünüyorum da hani yani o çocuğu Iron Man okutamazsın tabii ki. Onun yani. keşine bir çocuğa Sea War veremezsin. Ama ama şu olur. Ultimate hikayelerine giriş yapar onları okur. Ondan sonra da der ki ay bu karakterler demek ki az çok böyleler. Ana evren hikayelerine de geçiş yapabilir ondan sonra. Evet. Marvel bunu onun için kullandı. Tamam, hak veriyorum o açıdan yani. Yani Marvel'ın genel olarak karakterlerin ve hikayelerini güncel tutma çabasını ben takdir ediyorum çok. Bizim gibi eski okurları bazen küstürüyor bu çabalarıyla. Çünkü yani bize çok ticari ve anlamsız bir girişimmiş gibi geliyor ki öyle. <gülüyor> Ama Marvel'da hani yeni bir okuyucu kitlesine sürekli sürekli ulaşmak zorunda. Hani ben... Şeyden nefret ediyorum. Her foskülün bir tanıtım monologuyla başlamış, başlıyor olması alışkanlığını sevmiyorum mesela. Ben seviyorum mesela. Nefret ediyorum. Evet. Ama hani Stanley'nin şey o. Ee, Stanley'nin politikası. Stanley'nin politikası da şu. Her yeni çizgi roman bir çocuğun ilk çizgi romanıdır mantığıyla onu koyuyor. Monolog olarak değil tabii hani ana karakterin ağzından e, evet. odur budur falan filan diye anlatması değil ama fıskülün başında şöyle tek bir paragraflık, <gülüyor> kapağın iç kapağın içinde belki bazen, bazen işte birinci sayfada, ikinci sayfada ufak bir paragrafta bu karakter nedir, ne değildir? Daha önceki sayılarda az çok başına ne gelmiştir? Hani onu anlatan ufak bir paragraf yazarlardı. Hala ara ara bazı de devam ediyor. O onu seviyorum mesela ama ha, ana karakterin ağzından ha. anlattırdıkları zaman ben de sevmiyorum yani diyorum abi her iki fasikülleri ben çok kısa oldukları için sevmiyorum aynı zamanda. Atıyorum şu anda 36 sayfa mı? Reklamsız 20. Yok 32 sayfa, 24 işte. Yani, Reklamsız, 24. Reklamsız 22, 24 24, değişiyor. 24 sayfayı çeviriyorsun ve adam bir sonraki fasikül başladığında ben Batman'im diye. <gülüyor> Lan biliyoruz. <gülüyor> Ama Batman'de biraz daha farklı olurum. Tamam, yani Batman'de çünkü, biraz evet, farklı. Batman'de daha noir bir hava var tamam mı? Hani sen o herif ben Batman'im Batman diye Batman başladığı yazarına zaman. yazarına göre değişiyor. E Tabii değişiyor ama şu var. Ben Batman'im diye başladığı zaman biliyorsun ki arkasından o bir büyük bir atacak o herif orada. Ya da iki tane aforizma sıkıştırıp işte seni biraz daha kendine bağlayacak ya da takdir etmeni sağlayacak. Aa, ne kadar cool bir karakter diyeceksin ondan sonra hikaye başlayacak. Yani ama ben zaten o bir dış ses gibi bir yandan o herifin yani. ne kadar cool bir adam olduğunu ve Yaklaşık bir saniye önce... Ama karakterleri tekrar tekrar aşık olmanı istiyorlar. Yani bu, ben bu, bir değilmiş. saniye önce, özellikle ben bunu şeyde karşılaştığım zaman, tepebelerde ya da hardcover toplamalarda karşılaştığım zaman o kadar gıcık oluyorum ki. Evet. Çünkü arada bir sahip var tamam mı? Ama işte o zaman hani tab bunu tartışmayacağım tabii. Gerçek çizgi roman okuru, fasükül okuru falan demeyeceğim ama... Ya gerçek <gülüyor> Hayır onu, onu, onu, onu söylemiyorum zaten ama faskül okumak, hani haftalık olarak veya aylık olarak takip ediyor olmak... Çok daha farklı bir şey. Televizyon evet. dizilerinde de yaşıyorsun bunu. Yani 10 tane bölüm yayınlanmış bir diziden sen onun da biriktirmişsin. Arka arkaya izlemeye kalkıyorsun. Arkadaş o jenerikten sıkılıyorsun ya. O jenerik Hayır, tamam. müziğinden Previously on Lost'tan bahsetmiyorum ama ben burada tabii. Öyle ama. Ya. Previously on Lost değil abi. Herif ben Batman'im diye giriyor <gülüyor> tamam mı? Yani daha önce ne olduğundan ziyade tamam. Onu sonrasında işleştire tekrar anlatıyor ama <gülüyor> ben Batman'im. Beş yaşındayken annem babam öldü. Ya her yirmi dört bir, dör bu bir bunu görmek zorunda ya değilim. Adam, onu söylemiyor yapma şimdi. Yani Herif ben Batman'im diye girip... ...o sayının başında diyor ki işte... ...gatım şöyle karanlık bir yer... ...böyle bilmem ne bir yer... Bir sonraki sayıda diyor ki işte ben Batman'im işte burası benden sorulur yazarına göre. Bir sonraki sayıda başka bir yazarsa eğer ben Batman'im e, burası benden sorulamıyor çünkü ben birazcık deliyim. Anladın mı? Hani her sayıda aslında sana kendi karakteriyle ilgili... Biraz daha fazla hani onu cool kılacak bir iki laf ediyor. Batman olduğu zaman sıkıntı yok bence. Tamam Batman örnek olarak ya, Batman. Ya bu dediğini Green Lantern o zaman mesela of, of. zaten sürekli ant içiyorsun arkadaş yani. <gülüyor> Ya da başka karakterler. Spider-Man'de de mesela çok daha arada, eğlenceli olurum yani. Bu arada hani burada kısa bir anekdot. Bu şeyi hiç dinledin mi? Hollywood Babylon'da. Farklı seslerle Green Lantern olduğunu söylüyor. Ki, ki. Ve bir tanesini de yanlış hatırlamıyorsam, Disney's'in kaka olarak söylüyordu. Black Knight brightest day. No no evil shall escape my cock. Dinlemedim onu. <gülüyor> evet. Öyle Bu bir şey mi? Bu arada Hollywood Babylon dediğimiz, ben de yine Kevin Smith podcastlerinden düzenli olarak dinlediklerimizden tavsiye evet. ederim. Yani Kesinlikle tavsiye ederim. Ralph Garman. Routan, müthiş, müthiş bir komedyen. adam yani. evet. Neyse Iron Man'e geri dönelim. Iron Man'de şimdi bir önceki podcastlerimizde de aynı e, sorunsaldan bahsetmiştik. Hani e, Avengers çıkışından sonra. Aslında çok büyük bir olay oluyor. Trailerlarda görüyoruz. Amerikan başkanı çıkıyor. Işte, Iron Man bunlarla uğraşırken diğer kahramanlar neredeler? Evet. Shield nerede mesela? A shield var yine. Zaten orada Ben Kingsley bir Shield lıfı söylüyor. Var var ya, ama zaten çizgi romanlarda var, da var. Daha az çok öyle değil mi? Hani... S.H.I.E.L.D. ajanları var aslında her yerde ama çok da etkili elemanlar değiller yani ön plana çıkan belli başlı ajanlar var şimdi hmm. filmlerden sonra artık Agent olsun öyle ee, bizim Maria Hill. Ma Maria Hill öyle e Black Widow zaten öyle falan filan ama bir evet bir evet işte, yani neredeler Kaptan Amerika, Kaptan Amerika nerede Iron Man'in başına şimdi neler gelecek yani Iron Man'in başına neler gelecek değil yani Amerika'nın ağzına sıçıyor. <gülüyor> Evet, ülkeyi yerle bir etmeye çalışan bir villain gelecek. Beyaz Saray'a kadar girecek. Evet. Ee, Ve galiba orada patlattığı uçak Air Force One yanlış e, anlamadıysam. Evet yani başkanla ya da, ilgili evet. ciddi planları olan bir villain geliyor. Kaptan Amerika nerede? Iron Man nerede? Hadi Hulk'u sormuyorum. O genelde zaten Tam Thor, kaçak. Thor, Thor babasına yeni sevgilisini tanıştıracak ha. falan filan. Yavuklum bu benim ha. baba. Nerede peki diğerleri nerede? Ki? E göreceğiz. Yani film ya eminim ki buna güzel bir formülleri var. Yani Kesinlikle. çizgi romanlarda da böyle değilmişti. İşte Ayrım benim ve bütün Amerika'nın başına neler neler gelirken e yok işte Hulk muluk ortada. Yani hayır ama ne bileyim. Ve ee... çizgi romanlarda da asla niye olmadığını anlatmıyorlar sana. Evet. Ama görüyorsun ki sen eğer Hulk da okuyorsan, Captain America'yı okuyorsan o çünkü onlar da başka şeylerle uğraşıyorlar <gülüyor> o sırada yani. <gülüyor> Neyse ha bu ben Kingsley demişken bence ya yani hani Bence çok iyi olmuş. Ya yani evet. fragmanlarda gördüğüm kadarıyla. Orada Guy Pearson lazımdı. hangi karakteri oynadığını biliyor muyuz? Bu arada filmin yönetmeni. Aa evet filmin yönetmeni Shane Black. Yani Shane Black'in daha önce yönettiği, yazdığı filmlere baktığımız zaman ben hani ulan herif iyi herifmiş diyorum. Little Weapon'lar var yazmış. Tamam işte, 80'lerde herif baya büyük aksiyon yazarı ve yönetmeniymiş. Ya, o dönemin aksiyonları için evet. hani. 80'lerde 90'larda. Hani... Last Boy Scout var. Little, Little Willie'lar var. Last şey, Action yeah. Hero Aynen. var. Ee, Ki, daha bize yakın Keskes Bang Bang var. <gülüyor> Keskes Bang Bang var. Benim çocukluğumdan çok sevdiğim Master Scout var falan. Hani Boy Scout var. Evet ya hani Predator'da falan da Predator oynamış bir şeydi. <gülüyor> ee, ama ya fragmana baktığımız zaman herif altından kalkmış gibi duruyor Yani, yani benim daha önce e, sorduğum soru yani herif tamam old school aksiyonu yapmış biliyor yalamış yutmuş bir herif ama o en son çektiği film. Ha bu arada <gülüyor> Death Note'u yönetecek. Evet film. evet yani şu anki gençliğe hitap edecek bir aksiyon filmi e, formülü yakalayabilecek mi sorusu var. Çünkü tamam şu anki çizgi roman adaptasyonu filmlerin Seyircisi, seyircilerinin yarısı belki bizim yaşlarımızda veya daha yaşlı tipler olabilir. Fakat sonuçta bir Disney filmi olacak. Ve e, her zaman için genç bir seyirciye hitap etme zorunluluğu yükümlülüğü olan filmler bunlar. O hit kitleye hitap edecek bir film çekebilecek mi? Onu ben çok merak ediyorum. Çünkü evet. fragman çok ayrı bir şey. fragman zaten yönetmenler kendileri yapmıyor. Ya Şimdiye kadar CGI ile çok fazla işi olmamış adamın. Evet. Ama bu filmde dev CGI var. Ama şey konusunda en azından şanslıyız. Yani daha önceki filmlerine baktığın zaman komedi unsurunu film çok daha fazlasıyla barındıracak gibi duruyor. Anladın Aslında mı? Aslında ben de tam tersi bir fikre sahibim. Çünkü şu ana kadar izlediğimiz en... Fragmanda karandı, en evet, dramatik. En karanlık, en dramatik ya. ve en trajedik fragmanlar bunlar. Iron Man bile... Mesela 1 2'deki fragmanlarında çok eğlenceli bir şekilde portre ediliyordu. Ama Iron Man 3 aslında biz Avengers 2'yi hazırlayan bir film bir yandan. Tabii. E bir de şimdiye kadar DC'nin yaptığı işlerde yakaladığı başarı yüzünden zaten son Spider-Man filminin de biraz evet. daha karanlık Aynen. olduğunu gördük. Hani Marvel'da o biraz daha karanlık Tarafa Torun, geçti gibi Torun yani. ikinci 2. filminin adı. Yok geldi. Dark World. Ama yani Thor 2'nin Thor 2, Thor 2. Thor 2'nin karanlık bir film ol olacağını düşünmüyorum. <gülüyor> adı Dark World olsa gibi razı olurum. Tamam. Bilmiyorum. Yani Tony Stark'ı biz niye seviyoruz abi? Her şeye rağmen herif komik, e sarkastik, sürekli laf sokan bir karakter. Yani o o, e, o altında. Bu kis kis beng yönetmiş. Sadece yönetmiş mi yazmış mı bilmiyorum. Eğer yazdıysa Iron Man 3'ten çok daha ümitli olacağım. Yani biliyoruz. Yönettiğini biliyoruz. Yapımcılığını yaptığını da biliyoruz. Yazmış da. Yazmış mi? da. Anladın mı? Ya o zaman ben kis kis beng bengden çok ümitliyim yani. Kis kis beng bengden de ümitliyim. Kis kis beng bengden dolayı. kis kis kis kis. Kis kis ben benden dolayı çok ümitli. Evet evet yani çünkü müthiş bir senaryoydu bence. Çok iyi bir filmdi. Yani hani bilmiyorum ben tekrar oturup izlemeyeceğim. Ki zaten Şunu hani Robert Downey Jr.' ile daha önce çalışmış olması da güzel bir evet. şey. Ama bilmiyorum bu ayrı e, Tony Stark'ın o snap esprilerini görecek miyiz? Daha az görecekmişiz gibi geliyor. Bir komik relief'in çok fazla olmayacağı hissine varıyorum. Ya ama içerisinde. işte fragmanda çünkü bize çok fazla şey yüklediler. Yani bütün kostümleri gösterdiler. Bütün zırhları. Yeni War gösterdiler. aslında şey... Çok ilginç bir şey benim e, fark ettiğim daha doğrusu yani öyle gözlemledim. Bize çok fazla zırh gösterdiler ama Iron Man'in aslında hangi zırhı giyeceğini bilmiyoruz. Onu gösterdiler aslında. Yani... Hayır yani posterinde var bir zırh tamam mı? Evet, hatta Pepper'da. da bir zırh giyecekmiş e, spekülasyonlar var. Yani... Spekülasyon değil ha bildiğin fotoğrafı var internette zırhın için. Spoiler etme oğlum. <gülüyor> Demek istediğim şu yani bizim aslında şu ana kadar gördüğümüz çoğu Iron Man'in... Tony Stark'ın giydiği Iron Man kostümü dağılmış bir kostüm. Değil mi? Hı hı. Yani posterde de öyle, fragmanda da öyle. Yani şu ana kadarki şey neydi abi? İlk kostümü dağılır, herif ikinci kostümüyle adamı döver değil mi? O formül devam edecekse o dağılan kostümün üstüne yeni kostüm giyecektir. Zırh giyecektir diye tahmin ediyorum. Hani o zırh hangi zırh olacak bilmiyoruz şu anda. Yani Mark 7, 8, 9, 10, 11, 15. <gülüyor> E var işte bayağı kostüm var. Ya yani şey güzel aşamalar da hoştu. Yani ilk filmdeki kostümü giyme ve çıkarma biçimini görüyorsun. Çıkarana kadar nasıl ağlıyor. Hatta ilk, ilk, ilk bu, giydiği ikinci kostümü. İkinci filmde artık daha ekstremistteki gibi çanta halinde işte üstüne geçiriyor. Tıkır tıkır yerleşiyor falan. Şimdi de Kursunları çağırıyor parçalar halinde. Heh. Tık tık tık gelmeye başlıyor. Ondan da bahsedelim. Ben dediğim gibi Iron Man çizgi romanları da çok fazla takip etmiyorum. Ama galiba Secret War dönemi ya da Secret Invasion dönemiydi zannedersem. Orada Iron Man'in Moonstone'da Moonstone'un gücünü bir şekilde çalıp artık zırhını zihin gücüyle yönettiğini görüyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o zırhın otomatik olarak Iron Man'in üstüne yerleşmesi... Ee, o Moonstone olayından çıkma diye hatırlıyorum. Doğru muyum? Neyse işte belki Sp e, Spider-Man diyorum. Iron Man'in Extremis zannedersem değil mi? O serum vesaire muhabbeti. Belki de karıştırıyorum yani. Onun o telekinetik <gülüyor> gücüyle Moonstone'un bir alakası yok. Yani şimdi Iron Man 3 filminde Extremis hikayesinin kullanılacağını biliyoruz. Hı -hı. Yani o hikaye büyük oranda kullanılacak. Extremis hikayesi de işte Warren Ellison Iron Man'i aslında bir çeşit reboot ettiği dönem. Ve çok çirkin bir zırh Yani zırh, Adi Granov'un çizgisini ben çok beğeniyorum. Genel olarak hani bilmiyorum. Çünkü ee, e, Ultimate zırhına benziyor, andırıyor. Daha ince bir zırh, e, çok fazla silah olayı yok zırhın. Bir de işte şey, ekstremist serumunu aldıktan sonra e, zihin gücüyle bu zırhın parçalarını çağırıp Üstünde birleştirebiliyor falan filan öyle durum var. Yani çok gerekli miydi Iron e Ya her gibi? filmde zırhın e, giyilme şeklini değiştirmeleri falan filan benim hoşuma gidiyor açıkçası ya. Ekstremist olarak hani Iron e bir de zihinsel kontrol gücü vermek zırhları üzerine falan. Ha ya, ama bu şey zaten. Ekstremist hikayesinde bu neydi herifin adı? Ha, Guy Pearce. Ha, Guy Pearce'ın oynadığı karakter ekstremist serumunu bulan doktorlardan biri. Teröristlere satıyor serumu. Sonra Iron Man'in Man işte bir dönem yattığı hatun Maya, Maya Hansen, Hansen öyle bir şey. Bu da aslında X-Men'in serumunu bulanlardan biri. Teröristlere satıldıktan sonra serum Iron Man'e haber veriyor. Diyor ki böyle böyle bir şey oldu. Olay öyle başlıyor öyle kopuyor. Filmde de bu şekilde kullanılacak. Muhtemelen kullanılacak. O yüzden hani hikayenin sonuyla ilgili sorun ve Hani spoiler vermeyeyim. Ama evet yani ekstrem Serum'u da olacak evet. muhtemelen hikayede çok Ayrıca iyi. alacak mı o Extremis Serum'u? Spoil diyorum işte. Çünkü alışmıyor. Biliyor muyuz alacak Çizgi romanda biliyoruz. Çizgi romanda alıyor. Ama mesela Avengers filminde alıyor. de... Çizgi romanda zorla enjekte ediyor. Ha, yani alıyor derken sonuçta alıyor. Ee, Avengers'ta da şey var bilezikler var. Evet. Ona otomatik olarak target edip evet. alıyor. Trailer'da da aslında o ilk gauntletini işte aldığı sırada şu kulakların üstünde iki tane mavi ışık var. Hmm. Yani belki extremist de teknolojik bir spin yapacaklar ona. Ya yapabilirler ya umarım değiştirmişlerdi zaten. Extremist'i birebir verirlerse filmin çoğu spoil olacak yani. Bence en azından film için Iron Man'e öyle ekstra özel bir büyülü serü vermezler gibi geliyor. Full hardcore Teknolojiyle daha teknoloji, evet, giderler gibi daha geliyor. Daha mantıklı olur zaten hani daha önceki filmlerle beraber düşünüldüğünde. Umarım öyle olur. Yine Pepper'la ilgili dramatik bir durum var. Evet. Olacak, karşılaşacağız. Bu adam niye uyuyamıyor? Bütün trailerlarda uyuyamıyorum diye. Niye uyuyamıyor bu herif? Ekstremist serumu yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü Pepper'ın hayatına kastediyorlar. Yani öyle bir durum yok mu? Fragmanda var. şey var. Hani onu kaybetmekten korkuyor sürekli. Bunu da söylüyor. Hani... Evet. Yani o yüzden mi uyuyamıyor? With great power comes great responsibility. Hani... <gülüyor> Ama niye canım? ya yani Karakter olarak da aslında gelişimini gördük herifin. Yani evet. herif gitgide daha iyi bir adam haline gelir. Ekstremistteki hikayede aslında az çok odur. Iron Man bir weapon designer'dır. Bir silah tasarımcısıdır falan filan. Ve bundan pişmanlık duymaya başlar. Yaptığının kötü olduğunu fark eder. Ve bunun üstüne bunalımları vesaire başlar falan filan. Bunalım bir hikayedir hatta yani. Alkolik oluyor değil mi? <gülüyor> alkolizmi ama zaten geçmişten gelen bir şey hep var. Yani Iron Man, Stony Stark'ın bir alkolizmi. Hayır ama evet, bir, bir bunalım, bunalım e, aracı olarak alkolizm. E o da var tabii yani. <gülüyor> Valhalla 3. film Cuma günü vizyona giriyor. Cuma günü ben izleyebilecek miyim bilmiyorum ama hani hafta sonu izlerim gibi geliyor. Merak ben, ediyorum. Ben Kingsley'i merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Robert Downey Jr.'ı, Tony Stark olarak bir filmde daha izlemeyi... Bu arada e, Iron Patriot zırhı var. Üçüncü filmde. Evet yani War Machine'i... Iron Patriot'i yapıyorlar. Ki Iron Patriot'ı biz ilk, o, ilk şeyde tanıdık değil mi? E, Thunderboltlar şeyin lideriyken. Evet Spider-Man'de de gördük. Hammer olarak... S.H.I.E.L.D'ın başına geçip, geçip S.H.I.E.L.D'ı Hamer olarak değiştirdiği sırada yeni bir Avengers kuruyor. Dark Avengers olarak bildiğimiz Avengers grubunu. Değil mi? Thunderbolt'dan alıyor. Ardından öyle. Ekibi topluyor ve kendisi Norman Osborn ki kendisi de aslında bir e, silah üreticisi bir yandan. Bu Dark Reign dönemi, Dark Avengers. Hmm, Civil War sonrası e, Avengers'ı, işte New Avengers ondan sonra Secret Avengers ondan sonra Dark Avengers'a kadar gittim. Ondan sonra bir Dark Reign dönemi iyidir aslında Marlon'un ya. Ya Avengers namına bence bir gelişim yoktu. Çok fazla Avengers vardı. Hmm. New Avengers zaten orada bitti. Evet. Orada sonlandı. Yani o bizim bildiğimiz 13 ciltlik büyük saga hı hı. orada sonlandı ki bence müthiş müthiş bir seridir yani. Orada Adın da biliyorsun çünkü İniştifi ondan sonra ha, yani Ondan sonra Avengers çok fazla yeni seriyle evet. geri döndü. Hani yine New Avengers vardı, Dark ha. Avengers vardı, işte Secret vardı. Yeni İnitiative vardı, iniştif Secret vardı. vardı. Bir sürü daha bir birkaç tane daha Avengers vardı. Zaten lan bir Avengers'a girmeyen biz varız ha. Ben girdim abi. <gülüyor> <gülüyor> Avengers'in zaten bir tane şey kim çizdiğini hatırlamıyorum da bütün full kadronun olduğu bir tane dev poster çizimi var. Hı. Oğlum zaten bütün Marvel bir kere bir geçmiş <gülüyor> Avengers'tan abi. Yani abi. Filmlerde bir Spider-Man'i göremiyoruz işte Avengers'tan. Evet. Umarım önümüzdeki senelerde onu da çözerle. Ya o bence Sony bırakmayacak yani Spider-Man'i. sözleşmesi ne zamana kadar bilmiyorum ama. Ha, bu arada Daredevil'un hakları tekrar Marvel'a evet. geri döndü. Ghost Rider'ınki de dönecek herhalde. Ghost Rider'ınki Umurumda değil ya. Yani. Ya ben düzgün bir Ghost Rider görmek istiyorum aslında. Düzgün bir Ghost Rider olan... olamaz, çekilemez. Yok öyle bir şey. Niye çekilemesin abi? Ha, bence olamaz ya, çekilemez Niye? Ya. Bilmiyorum. Film olarak ben ilk filmi izlediğimde de aynı şey düşünmüştüm. Bu ne lan demiştim zaten. Hani Hayır. Başka sebepleri de vardı bunun ama. mı? Nick Cage vardı mesela. <gülüyor> tamam, bu çok kötü ama iyisi nasıl olur? Dediğim zaman ben benim kafamda bir şey canlanmıyor adamı, o yüzden çekilemez görmeye. Yani. Ya bilmiyorum. Bence çekilebilir. Yani görsel olarak o kadar güzel bir Karakter ki Boss Rider. Daredevil'un daha iyisini çeksinler işte. Daredevil'un daha iyisini çeksinler abi. Ama Daredevil'ı bence şey gibi çek, çekemezler artık. Bir önceki versiyonu gibi. <gülüyor> Hafif. Yani light bir Daredevil o gitmez bu saatten sonra. Bence iyice karanlık, noir bir Daredevil olursa çok güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani nasıl çekilebilir bilmiyorum ama... İyi bir Daredevil filmini biz de Marvel'da hak ediyor gibi geliyor bana. Çünkü aslında ben Daredevil'ı bir çok böyle kesik anlamda bir süper kahraman olarak görmediğim için. E... Ha, burada evet yani birazcık. Daha... James Holt'un da kulağını çınlatalım burada. O da nefret eder bu arada Daredevil'dan. Hep söyledi bir laf vardır. Yani, Taksim meydanından bıraksan işte yolunu bulamaz falan. <gülüyor> <gülüyor> Cidden öyle yani. Daredevil bu arada Arka Bahçede burçta benden, benden nefret edecek ama yani o da çok sever çünkü Daredevil. U. Ben sevmem mesela Daredevil ama... Benim de çok çok özel bir ilgim yok Daredevil'a. Ama Daredevil'un karakter yapısı gereği Dark Knight olabilecek bir potansiyeli var. Daredevil Yellow çok güzel bir hikaye mesela. Ben hala okumadım. Çok, çok güzel bir hikaye. 3 renkten Hulk Grey için aynı şeyi söylemeyeceğim. Bence çok iyi bir hikaye değil. Spider-Man Blue güzel bir hikaye ama Daredevil Yellow gerçekten çok güzel bir hikaye. O uyarlanabilirdi. Biraz cheesy olur. Ama uyarlanabilir yani. Yani Daredevil bir süper kahraman filmi olarak yaklaşılmamalı bence. Birazcık onun insan tarafı daha ön plana çıkartılmalı diye düşünüyorum. Şey gibi Punisher gibi veya işte Dark Knight gibi. Çok iyi duyuyormuş da ne bileyim işte üstün atletik özellikleri varmış da değil de o herifin yani tek başına... Spiderman gibi olmasın diyorsun. Evet Spiderman gibi değil de tek başına o Hell's Kitchen Denen boktan mahalleyi korumaya çalışması mücadelesi tamam, anlıyor. işte yani her seni Deredeul yalava okuman lazım. Çünkü o bildiğin noir bir hikaye. Babasıyla ilişkisi, nasıl Deredeul olduğu, kızlarla işte ilişkisi, büyük bir aşık, büyük bir romantik oluşu. Hepsini çok iyi veriyor hikaye. Yani hani Luke Cage'in şeyi vardır ya, burası benim muhidim, Hı. burada işte şey satamazsın, ot satamazsın, uyuşturucu satamazsın muhabbeti. Hani o çok real bir şey. Ama hani o perspektiften yaklaştın. Tam bir Luke Cage gibi bir brother muhabbeti yapmasın. E, yapam ama yapmazlar öyle bir karakter. <gülüyor> o mantalitede anladın mı? Burası benim çöplüğüm. Hell's Kitchen'in bir adım dışında da bok yersen ye ama burada benim dediğim öter bir karakter olsun. Nightwing'in Blue Tevhen'i gibi diyorsun. Aynen. Batman'in Gotham'ı gibi. Ki Hell's Kitchen'in çok küçük bir yer olması hani onu birazcık daha skala'yı küçülttüğü için bir insanın yapabileceği bir şeymiş gibi de gösterilebilir. Kör bir adam bile yapabilir yani. Yani <gülüyor> kör adam bile yapar. Iron Man 3. Iron Man 3. Iron Man 3 geliyor. Yarın değil ondan sonraki gün. Bu. Aynen öyle. Sike sike izleyeceğiz. Sike sike Pepper Potts. Bu adam niye uyuyamıyor arkadaşım? Yani genel olarak filmden ben dediğim gibi kendi adıma ben çok ümitliyim. Ben de çok ümitliyim. İlk iki filmi de zaten seviyorum. Bu arada bitirmeden önce şey. hikayenin kronolojik düzen açısından daha Koss'un geri dönmediği için yeni bir ajan vardı değil mi filmde? Siyah saçlı şöyle beline kadar olan bir kız galiba. Evet evet. Güzel adı Adını hatırlamıyorum ama evet. Çok güzel bir hatun var. Yeni bir şey durumu yaşayacak mıyız bilmiyorum ama. Maria Hill. Hah, yeni bir Maria Hill durumu bir platonik Oke okay, o anlamda evet, hani o kadar büyüyebilecek mi bir karakter olarak o kadar ön plan çıkacak mı Maria Hill olarak ama, çok iyi ama yeni anlamadım. taş bir ajan var mı filmde de. ki ben nefret ederim Maria Hill'den bu arada şey sahnesi e, kamera arkası e, Agent Coulson'un öldüğünü öğrendiği hmm. ve verdiği tepkinin sahne arkasını izledin mi sen kameranız lazım yani Birkaç tey almışlar hani ha. üzülüyor birinde ağlıyor birinde çıldırıyor bağırlıyor çağırlıyor ha. onu, onu izlemem lazım izleteyim bir Neyse, o zaman yavaştan bitirelim. Yavaştan değil hatta direkt bitirelim. Yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum ayrım ben 3 diye başlayıp bir sürü Marvel filminden bahsettim. <gülüyor> Moonstone'a bile girdik. Moonstone dedik ki hala benim bir fikrim yok neden bahsettin konusunda. Ya <gülüyor> çok büyük sallıyor olabilirim <gülüyor> ama o Moonstone'la o muhabbeti ben kesinlikle gördüm. Sor o zaman. Soralım. Sorduk mu? <gülüyor> Sor. Soruyorum. Iron Man'de Moonstone arasında bahsettiğim diyalog hangi çizgi romanda geçiyordu? Bileniniz varsa. Iron Man'de Moonstone arasındaki muhabbet demiyorsun ki sadece 3 tane Moonstone aldı diyorsun. Taşlar diyorsun bir şey. <gülüyor> Toparlıyorum o zaman. <gülüyor> Toparlıyorum. Moonstone'un hani güçlerini aldığı Moonstone'ları bir şekilde bu herifler el koyuyor tamam mı? Evet. Çünkü Marvel'daki Moonstone, Moonstone karakterinden bahsetmiyoruz ya. He Moonstone karakterinin zaten Taşları güçleri var. Evet. Uh -huh. Galiba Kriller'in life Stone'u o Moonstone okay. dediğimiz şey. Ayasark'a e, mu muhtemelen o zaman Secret Invasion'da falan geçer bir şey yani. Ve o Moonstone'u elinden alıyor. Ya Stark alıyor ya da bir önceki bir hikaye arkında bunlar dövüşüyor. Moonstone'un güçlerini elinden almak için. Moonstone da Moonstone'ları alıyorlar. <gülüyor> Ne, <gülüyor> ne yapıyorlar? <gülüyor> Munson'dan Munson'ları alıyor. <olarak>. Okay. Okey. Ve bir yerde öyle bir muhabbet geçiyor. Sen benim güçlerimi aldın, geri verecek misin gibilerinden bir şey. <gülüyor> hani zaman serkesi olarak <gülüyor> Ekstremist'ten sonra... <gülüyor> tamam mı? Çünkü o sıralar zihin, zihniyle zırhını çağırabiliyor Tony Stark. Yani Ekstremist'ten sonra. Secret Invasion la Sivul e, var gibi bir dönemde yanlış hatırlamıyorsam. ya 10 senelik bir dönem <gülüyor> şey gibi bu hani çocuklar e, işte önümüzdeki finallerdi ya finallerde de değil ne arası ne diyorduk lan biz vize ha önümüzdeki vizelerde bütün kitaptan sorumlusunuz <gülüyor> lan 10 senelik bir dönem soruyorsun insanlara. neyse ayrım ben 3 tane altı alıp misaltıyı bulup çıkarttım Çat diye söyledi de evet, evet. arkadaş. Evet. E tamam biri belki senin yardımına koşacaktır. Evet. Dinleyenimiz varsa tabii. Tekrarlayalım o zaman e, yorumlarını bekliyoruz herkesin. Evet. Yani e, ulu orta yazmak istemeyenler direkt info.itpelerin.com'a yazabilirler. Bu arada bu arada e, bir öneri forum mu açsak? Hı, evet ya bunu da soralım. Soralım. E, bunu hatta Facebook'tan belki bir oylamaya. Anket? Evet ankete oylamaya dönüştürebiliriz. Ama buradan da soralım. Evet, bir forum açalım mı? Açalım mı? Bunu da sormuş olalım. Evet. Ve bitirelim 6. bölüm. Aslında 5, adı 5 ama çektiğimiz 6. bölüm. Evet. Pipot 5 o zaman burada sona eriyor. Sona eriyor. Muhtemelen haftaya Into e Darkness görüşmek üzere diyelim. Evet, olabilir. Olabilir. Evet. 18 tane Star Trek filmi izleyip <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> intern'de ee, <yok>. konuşabiliriz. <gülüyor> yani Star Trek 1'i <gülüyor> JC'nin Star Trek'ini tekrar. Ya ben <gülüyor> bilmiyorum eskileri de oturur izlerim de sen. Ben izlerim ben Star Trek filmlerini. 3, 5, 6 pek 3, 5, 3, 5, 6. Yani o şeyli olanı, balinalı olanı pek sevmem. Ondan ya ben sonra... hani kendimi Trek'i veya Trekker Diyebilecek kadar Star Trek evreninin her şeyini bilen eden Yok, bir adam değilim. Ama, değilim ama Star Wars mı Star Trek mi dendiğinde ben Star Trek diyen bir adamım. Evet, Star Trek çok de... severim eski filmleri oturup tekrar izlerim hatta eski dizileri de ben ara ara izliyorum <gülüyor> ee, ama yeni Star Trek'i izlemeden önce oturup bir öncekini evet. JJ'inkini izleyebiliriz. Biraz hafif kan izleyelim o zaman bir de evet. ee, JJ1'i izleyelim. Okey yapalım o zaman haftaya Star Trek konuşacağız. Demek ki öyle. O zaman pipot 5'in sonuna geldik. Evet. İyiydi. George Lucas. Fuck you. <gülüyor> ben Kafkaesque. Ben de Arista. Görüşmek üzere. Bye bye. Pelerinli.com Pelerinli Pelerinli Mail atın arkadaşlar. <gülüyor> Yalnız komayın.